Ey habibul lazizur ca şafa zulikul helim minel alemi kutahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seydil murselin Muhammed ve ala ali ve sahabe cem'i Kıymetli dinleyenlerimiz Tabii sizleri eee hadislerden bilgilendirerek bu süreci ...aldatabilmemiz için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de gelen yoğun mesajlarınızla bizlere dua ettiğinizi, teşekkür ettiğinizi ifade ediyorsunuz. Bundan dolayı allah Teala hepinizden razı olsun. Bizler dese size eylesin. Benim bu saatten sonra yemek içmek için keyif yapmak için dünyadan bir beklentim kalmamıştır. Ancak İslam'a hizmet, Ehl-i Sünnet'e hizmet, dinimize hizmet... ...ve sizlere hizmet için allah Teala... ...kaç nefes verdiyse... harcamaya çalışacağım. Mühim olan ihlas ve kabuldür allah Teala cümlemize. Rıza, kabul ve ihlas nasip eylesin. Amin. Şimdi... ...bu... Gündemle alakalı Cumhurbaşkanımız, allah Teala kendisine sana afiyet, selamet, ihsan etsin, bayağı bir açıklamalar yaptı. İzlemişsinizdir, izlemenizde de fayda vardır. 3 hafta kadar mümkünse evden çıkılmaması, tedbirlere riayet edilmesi takdirinde inşallah kolay atlatılacağını beyan etti. Demek ki bilerek bir gün verdi, bir hafta verdiğine göre e, en azından yayılmayı art, e, işte kontrolde tutmak, işte artırmamak bunlar da büyük işler, büyük vazifeler. On üçün e, bu dert, bu bela tabii ki günahlarımızdandır. Bunda şüphe yok. O muasabe, o bir musibetin, fe bir ellerinizin işlediğiniz kendi günahlarının sebebiyle bu musibetler başınıza geliyor. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Bunun üzerine bir beyan olmaz. Ancak e, tabi bazı insanlarda terfi derecattır. E, Sahabe-i Kiram'da olduğu gibi 10 e, bin aşkın sahabe Hazaratı Rıdvanullahi Teâlâ Ali Mecmâin Ambas ta'ununda şehit oldular. Bunların günahları mı vardı? Yani tabi ki ...sahabe peygamberler gibi masum e, itikadında değiliz ama e, Muazzebül Cebel gibi Rabbı Allah'ın işte onun, evvel bedem Cerrah gibi Rabbı Allah'ın aşiretin beşlerinden zatlara da vurdu ve bu e, itibarla onların dereceleri e, yükselmesi bakımından, e, manevi makamları yükselmesi bakımından ecelleri geldiği vakitte. Zaten e, o saatten sonra nefesleri takdir edilmemiş, yaşamayacaklar. Madem vefat edecekler, o zaman şehadet kazansınlar, e, şehit mertebesine erişsinler diye e, bu illetleri, Mevla ala ve bulaşacak hastalıkları e, musallat etmiştir. Geçmiş ümmetlere azab olarak, minnettâvun yurs ile e, rizzen alâ İsrail buyurur. Sahih hadis-i şerifte, İsrail oğullarına Murdar bir azap olarak bu salgın bulaşıcı hastalıklar gönderildi. Birçok ayet kelimesi de tefsirlerinde, taberi bir şair bunu beyan ediyor. İstig'ahlim i̇şte, tara illa ladin harju min diyarhim um ulufun hader almut binlerce kişi ölüm korkusuyla. ...memleketlerinden çıktılar. Ee, görmedim mi onları yani onların halini görür gibi bilmedim mi benim indirdiğim vahiy vasıtasıyla... ...Allah onlara ölün buyurdu, hepsini öldürdü, sonra diritti. Ve bu Bekara Suresi'nde, ikinci cücde geçen firat Bunun tefsirinde... E, ...bu mevzular işlenmiştir. Rahul Furkan tefsirinde yazdığımızı hatırlıyorum eee ikinci cilttedir. Eee rakam olarak adet kenar rakamını e, veririm size. O rakamdan adet kenmeyi bulursanız orada bu izah edilmiştir. Ee, ondan sonra e, Davud aleyhisselama ümmeti asyan edince yine Allah Teala onlara mutlaka azap edeceğini e, fakat işte açlıkla mı olsun, düşman istilasıyla mı olsun, bulaşıcı salgın hastalıkla mı olsun diye Davud aleyhisselama vahyettiğinde Davud Aleyhisselam da ümmetine siz bu belayı hak ettiniz, e, Allah'ımızın emirlerini hırsiyan ettiniz diye e, sorduğunda bu üç bela arasında tercih yapın e, deyince, e, onlar akıllılık ederek Davud Aleyhisselam'a sen bizim peygamberimizsin biz sana yanlış ettikse de e, madem bu bir bela gelecek, üç beladan birini sen bizim için tercih et dediler. O zaman Davud Aleyhisselatü Vesselam açlıkla kırılmasınlar ya Rabbi. düşman da istila etmesin burası mescid-i sahibi ibadet hanelerimizi. Onun için e, ta onu yani böyle bulaşıcı hastalığı, e, salgın ateşli, sıtmalık hastalığı tercih ediyorum buyurdu e, Davud Aleyhisselam. Bunun üzerine e, bir günde Güneş batıncaya kadar, o akşam güneş batana kadar e, 70 bin kişi vefat et. Biri vaat 100 bin kişi vefat et. Bulaşıcık hastalıkta. Davut Aleyhisselam'ın ümmetinde. Bunu Bezlül Ma'un fi fazlıl ta'l-übni Hacer yani, ediyor. E, yani tabi o da tefsirlere dayandırıyor. O da tabi e, mütekaddin müfessirler, e, siyer erbabı, haberi gibi Abdurrazak gibi tefsirlerinde bunların nakillerine isnat, istinad ederek söylüyor. Sonra Davud aleyhisselam işte dua etti, Ya Rabbi, bütün ümmetim kırıldı, bir insan kalmayacak. Sen bu murdar azabı ümmetimden kaldır diye. Böylece o dua bereketiyle ve külünebin mucab, her nebi zişan, her peygamber duası makbulzattır O dua ile. Azab kaldırılıyor ve kalan ümmeti yaşıyor ve devam ediyor. Yani İsrailoğulları onun özel ümmeti tabi. bütün alemlere gönderilmediği için o, o zamanın nebileri kendi kavimlerine, yani nebi birati ulak kavmi, kastete kavimlerine özel gönderiliyorlardı. Ve bir tek ben umumi gönderildim buyuruyor İnsanlara, Çinlere, hatta meleklere. Ee, onun için. Taun veba ve bu bulaşıcı mikroplar, bu hastalıklar esasen eski ümmetlere e, ricz olarak ricz yani murdar azap demek. Şimdi mesela Firavun <gülüyor> ve Kana'dan da vurdu çünkü Musa Selamün e, söz verdiler e, işte biz sana iman edeceğiz şöyle yaparsan, böyle yaparsan falasın alemetu fa'ne ve eljarade ve elkumma lewdzfad ve dema mufassalat. Tufan gönderdi, on sonra çekirgeler gönderdi, bit sürler gönderdi, kurbağa sürleri gönderdi, kan musalladı her yer, kanerin aktı bütün. Efendim Nil ırma Nil demen ilk kıptı veli beni Yakub'a mağmada azam diyor. İmam Rabbani demek tuvatında buna temas ediyor Nil ırmağı tamamen kıptılara kan aktı yani su diye bir şey kalmadı. E bütün bunlarda e, Rabbine yalvar yağmışa. Bizden bu murdar azabı hadisheftte de riz olarak murdar azab olarak geçiyor. Onlar da lenkeşeftte anne rizle dediler. Musa etme bu murdar azabı bizden açarsan kaldırırsan yani işte Rabbin'e yalvarırsan Rabbin de senin hatırını sayar seni kırmaz. Lenüminen neleke elbette sana iman edeceğiz ve lenursiler de maki beni İsrail İsrail olan hani köle yapmış, 400 senedir çalıştırıyor, kat gibi ee, çocuklarını, oğlanlarını kesiyor falan. Büyük zulüm altındalar. Musa Aleyhisselam işte allah Teala onları kurtarmak için hem peygamber olarak hem de e, kurtuluş vesilesi olarak göndermiş. E, Biz İsrailoğullarını senden göndereceğiz diye söz verdiler. Fakat e, tabi her seferinde sözü فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنُمُ الْعَذَابَ اِلَا ila هُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ yani bir süreye kadar, ulaşacakları bir süreye kadar belayı açıyoruz. İşte tufan su kalkıyor. Ondan sonra ya tabiat olayı rast geldi, böyle ters geldi, düz geldi. Bozuyorlar. Sonra bu sefer işte çekirge mi salat ediyoruz. Kapacak her oluyor. Bu sefer bunu aç bizden biz iman edeceğiz falan. Onu açıyoruz. Mevla bilmiyor mu sonlarının ne olacağını ama işte e, mühret verir kullarına. Musa Aleyhisselam da hatırına. E, 13'ün e, onlara musallat edilen azaplardan biri de murdar azaplardan biri de e, taun yani veba salgınıyla yani firavun Kıptilerden on, onun ırkı e, 70 70.000 kişinin öldüğü tefsirlerde rivayet ediliyor. 13'ün innat et taun rizun ursu leila İsrail diye de var. O Davud a.s. zamanındaki isyan eden ümmetine Sonra ''Aleyl ümmet mukablekum'' sizden önceki ümmetlere gönderildi diyor. O tabi Firavun da Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ümmeti daveti tabi ümmeti icabet olmadılar. Onlar İsrailoğulları değiller Kıptırlar. 13'ün geçmiş ümmetlere gönderildi. İsrailoğullarına da hasılaten gönderildi peygamberlerine. İsyan ettikleri zaman. ''Ama ve şehadetün ümmeti'' diyor. ''Benim ümmetim için büyük bir şehitlik sebebidir.'' Yani bizim ümmet hakkında bu bulaşıcı hastalıkları Müslümanlar hakkında şu anda da şimdi Çin'de ümmeti, İtalyan'da ümmeti ama ümmeti davet bunlar Müslüman olmamışlar. Davete daveti nebevîye taalluk ediyor bunlara. Ama bunlara ümmeti icabet değiller. Onun için zaten onlarda şehitlik söz konusu olmuyor. Müslüman olanlar Müslüman olanlar hakkında şehadettir buyuruyor. Büyük şehitliktir buyuruyor. Eee fena ümmeti bil tane ve taun. Bir Süngü, kılıç darbesi yani harpteki cihatlar, benim ümmetim iki şeyden tükenecek buyurur. Biri, kılıç darbeleri işte harpteki kurşunlar şeyler, toplar tüfeklerle. Bir de, e, taun ve bulaşıcı hastalıklarla benim ümmetim tükenecek. E zaten eceli geldiğinde kimse ileri geçemez. E, o zaman benim ümmetim bedavaya gitmesin, ucuza gitmesin. Şehit olsunlar diye, hatta duası da var say hadis-i şeriflerde. Yani düşmanları musallat ederek değil, açlık, kıtlık musallat ederek değil. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de dua vakitte e, allah Teala da senin ümmetinin tüken işini neyle efendim e, gerçekleştireyim buyurduğunda e, teklifler arasında var yani açlık, kıtlık, musallat olması Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna rıza göstermedi. Sonra kasf var. Yerin dibine batılması, toptan bir kere de bütün ümmetin dibine batılması. Buna sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tercih etmedi. Sonra mesh, yani maymuna domuza döndürülmesi. Bu çok bir, bir, pis bir azap yani. Bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tercih etmedi çünkü Mevla Teala tercih sundu burada. Hep bu usta şerifler var. Şimdi vaktimiz el vermez hepsini okuma. Ee, sonra... E, bu iş savaşlar efendim ara sıra iş savaş olur ara sıra atış savaşlar olur bunlar e, kabul etti bir de e, taun gibi bulaşıcı hastalıklar e, ile hem şehitlik mertebesini kazanmaları hem de e, işte ecelleri geldiğinde işte ölüm geldi işte, ecel geldi cane paşa arası bahane. E, tabir üzere. E, sebebi ne olsun yani? Ölüm sebebi ne olsun? diye Çünkü e, evvelce bunlar çok oluyordu tabii. Şimdi e, işte ölüm sayısı bugün dünyada 200 bin kişiye bulaşmış. E, şu anda dünya çapında hani tespit edilen ölüm sayısı 8 bin küsur idi. Son haberlerde. Dolayısıyla e, bunlar e, nerede? Eskiden 70 bin, 100 bin, efendim, bazı milyonlar... E, bir, Kısa birkaç gün içinde e, ölüyorlardı. Dolayısıyla yani şu andaki e, rakamlar yani dünyanın 8 milyar e, 7-8 milyar olmasına göre şu andaki rakamlar tabi evvelce bu yüzde 10'a, yüzde 20'ye, yüzde 30'a tekabül ediyor. Şu anda yüzde 1'e, binde 1'e e tekabül ediyor. E, ama e, tabi e, ümmetin tükenişine sebep olmuştur. Çünkü düşünsenize 70 bin kişilik, 100 bin kişilik Kaç yüz sene evvel bir ümmetin bir günde, iki günde tükenmesi dünya nüfusunu ne kadar etkilemiştir? Kaç yüz sene evvel yüz bin, 200 binin çoluğu, çocuğu, torunu olduğunu düşün, yaşadığını düşün. ona kadar şey şimdi bu kırılmalar olmasa dünya nüfusu belki de ne diyeyim sana 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar bile olur, olur idi. Mevla geriden beri kıra geçire, kıra geçire, nuh tufanıyla zaten bütün dünyayı bitirdi. Ee, biri 28, biri 80 kişi kaldı cebide. Düşünsene, bütün dünya insan doluydu. O, o kırmalar geçirmelerimizde şimdi 80 milyar ol, bile geçer. E çünkü görüyorsunuz yani bir iki kişinin evlenmesinden sonra e, 50 sene sonra, 100 sene sonra bir de bakıyorsun torunu bir, bir şey olmuş. Efendim bir belde olmuş adamların torunları. E bunu varsaydığınızda e, mevlehep böyle. Ümmetleri kırmış, geçirmiş. Bu tabi ecel e, e, lerinin, e, efendim, sebepleri olarak tecelli etmiş, tahakkuk etmiş. Ama bu bulaşıcı hastalıklar geçmiş ümmetlere azap olarak gönderilmiş. Yani kefaret olmamış, günahlarını sildirici olmamış, şehadet sebebi olmamış. Ama bizim ümmete bir lütuf olarak, rahmet olarak zaten eceli gelince ölüyor ama bu tabi tedbir almayın anlamına gelmiyor. Dünkü sohbetimi işte peşine inşallah yayınlayacaklar yine benim dersimden sonra çok önemli bir sohbet yapıldı dün bir buçuk saat. Aynı şeyleri tekrara düşmeyelim. Onu yayın tekrarı olsun yani benim çünkü dolu konuşacağım şeyler oluyor. Bundan dolayı tedbirlerimizi azami derecede alacağız ama ecelimize o sebep olduysa şehit olmayı efendim şehit olacağımızı da bilirsek. Bu da yani boşa ölmediğimiz, efendim hatta ne buyuruyor? E, bugün yine gördüğüm çok acayip bir müjde bu, taun gibi veba gibi salgın bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin şehitliğinin mertebesini beyan ederken hatta orada benim yine evvelce de size söylediğim üzere e, işte günahkarsa, büyük günahları varsa, ibadetlerine gevşekse, işte farzları, vacipleri yeni getirmekte falan buna da bu şehitlik olur mu, olmaz mı? Orada ulemanın ihtilafları varsa da ee, yani ...racih olan kavle göre e, efendim günahlarının hesabı işte kulakları varsa kan davaları varsa bunlar tabii ahirette e, kısaslar vesaire, dünyada olmayan e, cezalar haklar hukuklar ahirette illa bir şekilde ödenecek letu ed dünel hukuk Şerifte hakları mutlaka ödeyeceksiniz ondan kaçarı kurtarı yok ama e, bu sebeple öldüğü için e, bulacık hastalık yüzünden Efendim göz göre göre ölümünü bile bile işte boğazlar kuruyarak nef nefesi kesilerek efendim nefes darlığı falan bunlar çok önemli şeyler çünkü insan hasta ölürse zaten ben matemiriz ama şeyden hasta ölen şehit olur diye genel manada bir hadis şerif var yani hasta derken yani yatalak hasta bedeni zayıflerse değil mi vardı -ah ne bu sabahta gördüm yani bedeni hasta olursa e, zayıflerse ee, kuvveti, gücü azalırsa zaten azal. nefesi kesiliyor adamın diyorlar 7-8 günden sonra. Tamamen boğuluyor nefes. bu çok En korktuğumuştur bu nefes işi. Ondan sonra e, allah Teala acr-ı Aleyhisselam'ı gönderirken buyuruyor ki Ya melek mevdu bir bi Ey ölüm meleği ona e, hafif davran e, ona az, azap etme onu, onu zora sokma çünkü kulumun bedeni zayıflamıştır küssüz düşmüştür hasta vaziyettedir, hasta olarak ölüyor onun için ona özel muamele yap diye. Eşi Mevla ölüm özel muamele yaptırırsa münker nekiri de ona göre gönderiyor. Zaten bugün gördüğüm bir hadis-i şerifte e, i̇bn Hacer Hazretleri'nin de naklettiği kaynakların hepsini, tahrişlerini yapıyor kendisi. E zaten emir-ül müminin hadiste şeyh İslam o. E, efendim kendi kabul ederek bunların naklediyor. E, hadis-i buyuruluyor buyruluyor. E, ümmetin e, birçok şehitleri var. Orada hatta o bahsede görüyor işte el mebtunu şeydun. E, Sürgünü salden ölen karnından karnının öldürdüğü şeytir. İşte efendim el hediyem Göçük altında kalan şeytir, El harik şeydun. Yangında ölen şeytir, El garik şeydun. Boğularak ölen şeytir. Bu hadisefler çok. Fakat bulaşıcı salgın hastalıklardan ölürse o zaman e, onun şehitlik mertebesi diğerlerine benzemiyor. Çünkü diğer şehitlik fazileti işte levenzenle her sabah akşam okuyan okuduğu gün ölürse işte seyrul istiğfarı okuyan okuduğu gün veya okuduğu gece ölürse bunlar sahih hadis-i şerifler. Öyle e, uydurma rivayet değil haşa. Sahih hadis-i şerifle bile var. Eee Tirmizi'de var Haşr suresinin sonu hakkında. Şehit olarak ölürler. Şehit olarak ölmenin makamını, faziletini e, anlatmaya hacet yok. Ancak e, en büyük şehit kimdir? Gerçek şehit, mareke şehitlerdir. Mareke ne demek? İşte Çanakkale zaferinde olduğu gibi, bugün seney devriyesindeyiz. Çanakkale'de olduğu gibi, işte efendim e, e, zafer diğer o milli işte zafer kutlamalarının günlerinde olduğu gibi e, bu şeylerde, e, efendim harplerde, harp meydanlarında, cenk meydanlarında vefat edenler. E, şehittir. Mâreke şehitleri diyoruz bunlara. Mâreke şehitleri biliyorsunuz kanlarıyla e, efendim, gömün ondan sonra e, yıkamadan gömün, elbiselerini çıkarmadan gömün diye e, defnedin diye özel şehitlerin muamelesi var. E, harp şehitleri. bu şehit olan sahabe-i ikram gibi. Bedir'de şehit olan sahabe-i gibi. Ondan sonra bugüne kadar da harpte er meydanında, cenk meydanında e, ölenler mahrekeş şehitlerdir. Onlar en faziletli şehitlerdir. Onların içerisinde denizde, deniz gazasında ölenler faziletinin daha da faziletlisidir deniz gazasında. Çünkü e, karadaki şehitlerde bütün günahlarına kefaret oluyor. E, borçları bir tek kalıyor. Yani kul hakları, borçları olursa. Deniz şehitlerinde e, allah Teala borçlarını da öde yani hak sahiplerine ödeyip onları razı edeceğine söz veriyor. Deniz şehitlerinde böyle bir farklılık da var. Denizde çünkü çok zor, düşüyor, boğuluyor işte zaten. Ya da geminin içinde ölüyor, öyle düşüyor, cesedine de ulaşılmıyor. Deniz şehitliği çok zor var. Çoğunun mezarı bile bulunmuyor. Mezarı da yok işte efendim. Bu bakımdan bunlar mahareke şehitleridir. Harp şehitleri. Bunların derecesine öbür işte ishalden ölen, hastalıktan ölen, kanserden ölen vesaire onlarda da şehitlik müjdeleri olanlar, harptekileri yetişemez. Yetişemez ama ancak diyor illa şehit fi ta'un, ancak ta'un da şehit olanlar. Yani bu kadar hadis şerifte belki onlarca belki elliye yüzeye yakın şehit olur maddesi var. Mesela bunlardan birisi de hiç belki bilmiyorsunuz kiibna acer. Ee, bunu e, başka bir eserinde e, bu hadisin mevzu bu rivâtin uydurma olmadığını da ispat ediyor. Mesela orada dönüyor, diyor, ''Men e, aşaka fe ve feketeme Femate matemate şeyden'' Mesela birisi, birini sevdi, aşık oldu. O aşkı yaşayan bilir yani. Yemesi, içmesi, uyuması, kararı, istikrarı kalmaz. Bir kız, bir erkeğe aşık oldu. Veyahut bir erkek bir kıza aşık oldu. Bu aşk neticesinde e, tabi şimdi kaç tarih kalmaz şimdi her şey internete döküldüğü için resimleri görüntüleri aşk aşkında tadı bir şeysi kalmadı, manası mefhumu kalmadı da eski aşklar tabi işte duyuyoruz kitaplarda okuyoruz abi insan aşksuz artık eriyor gidiyor yani e, kim aşık olur da bu bunu gizlerse ve iffetini... namusunu korursa işte ne bir konuşmaya ne bir görüşmeye ne bir ...el tutuşmaya hiçbir halvete sebebiyet vermeden, hiçbir günaha girmeden ama içinde de o aşkla, o şeyle sevgiyle efendim yanıp kavrulup... ...onu tadan bilir, yaşayan bilir, anlatmakla olacak iş değil. Bunu gizleyerek ölürse şehit olarak ölür diyor. Mesela bazıları bunun as yok diyorlar. Halbuki İbn-i Hacer vs. muhattisler... Zaten de var. de var da e, diğer muhattisler de bunun e, efendim senedinin sahibi olduğunu beyan ediyorlar. Dolayısıyla bak ne derece? Çünkü neden? İçi yanıyor. Uykusu kalmıyor. çıkar kalmıyor. Yemesi içmesi kalmıyor. Bu bir hastalık değil mi? Bu bir ızdırap verici bir şey değil mi? Mevla onu bile şehit sayıyor. Neden? Orada bir şerahsızlık yapmadığı için ve iffetine hale getirecek bir şey tevessül etmediği için. Bunu bile şehit söylüyor. Onun için şehitlerin meratibi çoktur. Bunlar içerisinde ee, harpte ölen şehitler en faziletlisidir. Bunlara denk olan yoktur. Ancak veba salgını taun ve veba gibi bu bulaşıcı ısıtmalı, ateşli ısıtmalı efendim hastalıklardan e, şehit olan diyor harpte yani şu anda Çanakkale'de işte efendim şurada İdlib'de falan işte bütün merasim yapılıyor. Şudur budur. Müslüman olarak ölen yavrularımız, askerlerimiz falan. Harp şeydi. Değil mi? Harp şehidine hiçbir şey tutmaz. Yatağında ölen de çok şehit var bu ümmetten ama Harp şehidinin makamına erişemez diyor. Ancak Bulaşıcı hastalık salgınından şehit olan O feynnehu yusavihi Aynı eşittir diyor. Ve bu Fettâne-i'l-kabri Ve bu salgından ölenler mesela normalde Cuma gecesi Cuma gününe faziletine ders her sayı hadislerde var. Fakat bu salgından öyle hangi gün ölmüş, hangi saat ölmüş mesele değil kabir azabından kurtarılırlar. Münker Nekir en tehlikeli o soru cevaptır. Ve onların sıkıştırması fitne deniyor ona. Zaten fettane il kabir. Kabrin iki efendi fitneleyicisi yani ağır e, efendim suale tabi tutup çok sıkıntıya sokan demek fitne kargaşa sıkıntı demek yani. Onun için kabirde e, insanı en çok korkutacak, ürkütecek Münker Nekir'in de e, sualinden, sualinden sertliğinden, ...efendim... E, korku tutmalarından... bundan da garanti kurtulmuştur diyor. Bir harpteki şeytlere söylüyor, bir de bu bulaşıcı hastalıkların yani şeytlere söylüyor. Daha önce, bir, koca bir kitap işte burada e, hocam ben getirmiş bak bezlül maun fi fazlül taun İbn al-Jazakalani koca kitap. Bu kitabın tamamı bu bulaşıcı hastalıklarının e, faziletinden bahsediliyor. Efendim, büyük günah işleyenler ne olur? Ee, bunlara bu şehitlik, o büyük günahı varsa, bu adam da bu şekil öldüyse, bunun durumu e, ne olacak? Bunları da beyan ediyor. Hatta şahadetün likülli müslim. Bak hem Bukhari'de hem Müslüm'de. Hem Bukhari hem Müslüm'de. Bundan sahih kaynakta ne arıyorsun? Demiyor ki takva sahibi için. Demiyor ki emirleri tutup yasaklarından kaçanlar için. Likülli müslim ifade, tamim için. Yani her Müslüman, kim bulaşıcı salgın hastalıktan öldüyse hangi Müslüman olursa olsun ne kadar da günahkar olsa şehitlik kazanmıştır diyor Bukhari Müslüm e, hadis-i şerifi Umum ifadede sarihtir buyuruyor Onun için Ama ahirette dereceleri mütefavittir O da şehittir Bir de namazlı abdesti olup da bulaşıcı hastalıktan ölen var Bir de e, ameli bozuk olup da bulaşıcı hastalıktan ölen Müslüman var e, bunda ikisi de şehittir Ama yarın ahirette şehitlerin de arasında tefavut ver, Mertebe ve dereceler arasında farklılık e, efendim zuhur edecektir. Onun için e, işte ve yughfaru liş şehidil Karadaki şehitler harp şehitlerinin bütün günahları illetten borçları müstesna demin okudum. Ve liş şehidil ve deniz şehitlerine hem bu günahları hem borçları eee de var. Efendim bunu da müstesna alırdım tutuyor. Ondan sonra e, daha birçok e, müjdeler e, bu eserde e, zikrediliyor. E, efendim, e, sahih. Ancak hadis-i şerifte ne diyor? E, bir şart koyuyor. O şart nedir? Bu, bu önemli şimdi bizim için. Efendim, Bir şart en yekûne sabiran muhtesiba. Bak ne buyuruyor? Ma min abdin. Bu Efendim, İmam Ahmed Nabi'nin müsnedinde var. Sonra Bukhari'ne, Sahi, Tarik ile ayrıyetten geliyor. Diğer kaynaklarda da var. Ee, Ayşe annemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu taun gibi bulaşıcı hastalıklardan sordum diyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de e, buyuruyor. Kana ada ben ybuk Rasulullah aleyhisselam. Bu bir azap idi evvel ümmetlere. Allah dilediği ümmetlerin başına musallat ediyordu. Bir günde binlerce, on binlerceyi kırıp geçiriyordu. وَدِعَلَهُ رَحْمَةً müminin Ancak Allah-u Teala benim ümmetimden müminlere bu gibi salgınları, bulaşık hastalıkları rahmet kıldı. Rahmet vesilesi kıldı. Ve şehadet vesilesi kıldı. Zaten geri geldiği hadislerde şehadeti açıkça söyledi. فَلَيْسَ مِ ya taun bir adam veba gibi taun gibi işte bu korona gibi bir virüs bir bulaşıcı hastalık vuku bulduğunda herhangi bir adam veya kadın benim ümmetimden fehem küsüfi beyti evinde durursa işte karantina dediğim bu. Tayyip Bey'in şimdi işte 3 hafta mümkünse çıkmayalım, etmeyelim, görüşmeyelim, karışmayalım diyor. O da bayağı Hazreti Ömer Efendimizden, hadis Şerifler'den de atıflarda bulundu yani. Dolayısıyla... E, ...evinde durursa... sabiran ...sabredecek. E şimdi bazı insanlar ben, ben gezmeden duramıyorum. Yani nasıl bir şeysin sen? Ağrın yok, sancı yok, mikrobun yok... ...nefes darlığın yok... ...evde durmaktan bunalıyormuş. Allah'a ibadet yap, aptes al, namaz kıl, zikret, dua yap... ...ondan sonra... Lale Gül izley, sohbetleri izle, cübbelamca.tv'ye gir, binlerce sohbet var. Ne üç haftada ne otuz hafta. Kolaylıkla atlatırsın sıkıntılarını, sohbet dinleyerek. Mübarek adam, işim mi bitti? Sabrederse, ondan sonra mühtesiben e, sevabını Allah'tan beklersin. Ben şimdi niye iki hafta, üç hafta evde duruyorum? Kardeşim, eğer e, burada bu Allah'ın bir imtihanıdır, ben de bunu ...taşıyıcılık yapmayayım, bulaştırıcılık yapmayayım diye Allah rızası için niyet edip evinde durursan... ...burada işte mükafatını söylüyor sana. Yok efendim söyleyeceğiz, ee, sen işte efendim korkudan öyle durdun... veya da işte hükümet yetkilileri söyledi diye durdun... ...veya şu veya bu. Yani o zaman ne oluyor? Enayi gibi duruyorsun. Bir insan bir şey yaparken en mühim şey niyettir. اِنَّمَ amal بِنْ نِيَاتِ Ameller niyetleri... Sen burada namaz kılmiyorsun, abdest almiyorsun. Da sadece evde durman bile, sadece evde durmaya Allah rızası için niyet etmem bile büyük bir iş ya. Onca sabredip sevabını Allah'tan beklerse, doğru düzgün niyet ederse, yalemu bilirse, en ne ulayusuyu buğu, şu bir gerçek ki bir onun başına gelmeyecek. İlla makateb Allah'u. Allah ne yazdıysa o gelecek. Mevla ne yazdıysa başına o gelecek. Bu bir itikattır. Ama niye evde duruyor? Bak, anladın mı? Tedbire ne lazım var diyenlere reddiye işte. hadisleri bak, iki tarafı da söyle. Hem kader inancı, tevekkül teslimiyet rıza. Şu Allah ne yazdığı o gelecek. Yazmadığı bir şey başına gelmeyecek. E zaten ayet bu. Kullen usuy böyle Allah vakit'e Habibim söylüyor ki Allah'ın yazmadığı başımıza asla gelmeyecek. Dolayısıyla Allah ne yazdığısa başımıza o gelecek. Bu kader inancı. Ama evinde durursa. Niye demiyor ki zaten başına ancak Allah'ın yazdığı gelecek tık dışarı dolar? Çünkü neden? Salgın hastalık bulaşıcı, bulaşıcı buku bulursa diyor. O zaman evinde durursa, ederse sevabını Allah'tan beklerse, illa kanele müsvedcir şehit. Bu kişi için mutlaka bir şehitin mareke şeydi Yani harpte. Harpte öldürülmüş. hem de tabii hakikaten Allah indinde şehitten bahsediyor. Her harpte ölen de şehit olmaz ki. Peki imanı yok. Ee, dolayısıyla harpte ölen şehidin ecrine ne kadar sevabı? Nebiler, sıttıklar şehitler. Ebu Bekir, sıttıktan sonra geliyor ya mertebede. Şehitlerin mertebe. sıttık yetten bir sonra. Bir şeydin ecrinin misli kendisine takip edecek ama Fehm fi Belediği bazı rivatlerde şehrinde, bulunduğu şehirde ama şimdi yukarıdaki hadis tamamen evinde diyor ya. Ahmed ibn i Ambel'in Evinde diyor ya. Tam bir karantinaya anlatıyor. Bu hadis-i hadis, hadis yani anlatılmayan hiçbir şey yok. Tamam mı? Dolayısıyla sağlık halinde de Allah'a güveneceksin. Sağlık halinde de seni yaşatan kim? Bu virüs yokken bir ay evvel, iki ay evvel, esamesi, üç ay evvel adı bile çıkmamışken ve milleti kim yaşatıyor? Yine her gün şekerden 25 bin kişi ölmüyor muydu dünyada? Kalpten 50 bin kişi ölmüyor muydu? Gripten bin küsur ölmüyor muydu? Yani dünya çapında. hepsi. Şey. Yani bu virüs yokken de yaşatan Allahydı öldüren Allah'ıydı. Şimdi aynı, bir şey de değişmedi. Allah'ın yazısı oluyor. Şu anda da Allah'ın kaderi dışında bir şeyler, mikrop çok arttı, yayıldı da falan. Artık Allah da kontrol edemiyor, haşa falan. Ondan sonra Allah da bunu yazmamış. Allah da bu kadar hesap edememiş ya, nereden çıkacağını, nereye gideceğini. Haşa, haşa, haşa. Böyle inanan zaten zındıktır, kafirdir yani. Onun için ama mutlaka tedbirler alınacak tedbir alınması hadis-i şeriflerde e, emrediliyor. Ondan sonra elmet uunu şeydin bak tauna efendim tutulan şeyittir buyuruyor. Öbür hadiste şeydin ecrinin misli vardır ve bu hadis-i şerifte misli de demiyor. Direkt man şeyittir buyuruyor. Ondan sonra efendim e, kabir fitnecilerinden münker nekirin sualinden korkutmasından sual cevabının zordan emin olur buyuruyor. Çünkü neden Murabıt hükmündedir diyor. Murabıt. Ee, murabıt ne demek? Sınırda nöbet bekleyen. Sınırda düşmana karşı PKK'sına, PYT'sine, Yunanına, Rus'una. Efendim sırada nöbet bekleyen. Bunun çok Müslüm hadis-i şerifi var. Evet. Ee, Müslüm-i şerifteki hadis-i şerifte ne buyuruyor? Rıbât-ı yevmün ve leyitin. Hayrümün sıyâm şerîm Bir ay devamlı oruç tutup bir ay sabaha kadar teheccüd kılmaktansa... Bir gün bir gece sınırda da çatışmaya işte karşı e, nöbet beklemek daha hayırlıdır. Ve imma tefi cerah ve min el Bir insan nöbette ölürse işte işte nöbet gözleme kulelerimizde şimdi e, İdilipte öyle şehitlerimiz oldu işte geçenlerde. Niye orada nöbet yerinde duruyorlar Geldi rejimin asişleri, adam var veyahutta işte İran'ın milisleri bilmem pislikleri e, geldiler şehit ettiler askerlerimizi. Bunlar nöbet şehidi olduğu için bunda çok acayip müjde var. Yani mahşer sabahına kadar defteri kapanmıyor. Nöbette sevabı devam ediyor. Bak şimdiki bu nöbet yerlerindeki şehit olanlar. O sonra kabirdeki sual-cevaba gelen Münker-Nekir'in zorlamasından, sualin cevabının zorlamasından emin olurlar buyuruyor. Kullu meydi hükmü lev alamel ille'l murabit fi sabilillah. Ve bu Ebu Davud hadis-i Tirmizi'yi de sahih demiş buna. İbn Hibban daha hakimde de var. Buyurur ki her ölü, ölünün amel defteri kapanır. Ben şimdi e, e, burada size bir şeyler anlatıyorum. İnşallah ihlaslıyımdır. Allah için anlatıyorsam şimdi bir şeyler yapıyorum. Sevap kazanıyorum. Sen de orada hadis dinliyorsun falan. Ama şu saniye ölsek bitti. Defter kapandı. Ben bundan şu anda ölsem ama burada canlı yayında e, bir tane daha Allah diyemem ki öldükten sonra. Ameller tükeniyor. Ancak Allah yolunda nöbette ölen şehit olanlar فَاِنَّهُ يُنْمَالُوا عَمَلُوا اِلٰهِ الْعَمُ <الْكِيَامَة> ve e, yemenü fitnetel, fitnetel kabirde okunabilir. Kıyamet gününe kadar ameli artarak artarak katlanarak devam ediyor. Ve kabir fitnesinden, azabından, e, mükennekirin şeyinden murabıt yani nöbette ölenler e, emin olur buyuruyor. E şimdi bu kadar hadis-i şerif iken e, e, diğer hadis-i şeriflerde de ne buyuruyor? Bunları bir arada değerlendirdiğimiz zaman e, tağına tutulan, salgın hastalığına tutulan Efendim, e, e, taun ile e, ölen, bulaşıcı hastalıklarla ölen e, şehittir buyuruyor. Hatta e, beyan ederken şehitlerle ilgili hadis-i şeriflerde onun ameli, yani murabıtın ameli gibidir buyuruyor. Yani nöbette ölen e, sınır boyunda Müslümanların ırzının namusunu ve kutsallarını korumak için nöbet beklerken şehit edilen şehit makamındadır buyuruyor. E, böyle olunca ne oluyor? E, o zaman e, onun ameli de tükenmiyor. Ya, dünyadayken sağlığında yaptığı bütün ameller kıyamete kadar defteri açık kalıyor, yazılıyor. Devam ediyor. Ondan sonra e, ve kabir azabından da e, emin olduğu beyan ediliyor. Demek ki bu e, kabir azabından ve sorgu çhalinden münker girden bir tek nöbette ölen şehit. Her şehit de değil. Bak her hareke şehidi de değil. Her şeydin özel faziletleri var, meratibi var. Nöbette ribatta ölen şehite bu müjde veriliyor. Bir de bulaşıcı hastalıklarda şehit olana da kabir fitnesinden eman, eman ve güvence vaat ediliyor. Daha bunun gibi nice müjdeler burada e, beyan ediliyor. Tabii benim e, bunların hepsini m, anlatmaya vaktim e, yetmeyebilir. E, o Ağaç Ermen'in şeyini söyleyeyimse bakalım. Ondan sonra Ruhul Furkan'da yazdığımıza göre inşallah e, burada bakayım detaylı yazmış mıyız? Tabii bu da 25-30 sene, sene geçti. Bizim bunları Efendi Hazretlerimizle birlikte yazdığımız zamandan itibaren e, Kara 200 43. ayet kelimesi. Tabii o zaman tüm rivayetleri topluyor muyduk? Tabii taun veba meydana geldi diyor. E, Ruhul Furkan tefsirimizin e, o zamanlar her cilt bir cüz olduğuna göre ikinci cüz, ikinci cilt. Ayet rakamı 243. Sayfa 730'da e, izah başlıyor. Sayfa 730'da. Burada da veba salgınıyla. Bir vaat dört bin, bir vaat daha fazla ee, ümmetlerin bir anda e, Allah tarafından e, öldürüldüğünü. Çünkü neden? Ölümden kaçalım diye kaçtılar. Halbuki hadis-i şerif ne buyuruyor? E, bir yer sizin bulunduğunuz yerde baş gösterirse e, çıkmayın. E, sen çünkü çıktığın zaman öbür taraflara da bulaştırma durumun var. Şimdi aslında çünkü sohbette de anlattığım üzere hastalığın bulaşmasında tesiri yaratan ancak Allah'tır. Hiçbir mikropta e, yaratma tesiri, zarar verme tesiri, öldürme tesiri yoktur. Sebep olma vardır. Sebep olmak da kime bağlı? Allah Teala isterse o mikropla e, adamı öldürme, ölüm yaratır adamda, istese yaratmaz. Bak 200 bini geçti bulaşan, ölü sayısı 8000 küsür. Demek ki mikrop öldürse 200 binin hepsini öldürmüş değildir. Mikrop öldürmüyor. Öldüren Allah'tır. خَلِقَ الْمَفْتَوَ hayat, Ölümün hayatı yarattı allah Teala. Burada ama tedbirinizi alın, neden? Ve allah Teala kimin ecelini buna bağlamıştır siz bilmiyorsunuz. Kimin ölümüne sebep olacağınızı siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için tedbir almanız lazım buyuruluyor. Bir de sen eğer ki bu tedbiri almadığın zaman itikadın da bozulabilir. Ne diye? İşte efendim ben adama bulaştırdım, ben öldürdüm, ben kaldırdım, ben sana şöyle yaptım, böyle yaptım. Kendinde de bir şeyler görmeye başlarsın. veya da o mikropta bir tesir, yaratma tesiri var mikroplarda, hastalıklarda zannetersin. Bu da insanın imanını bozar. Onun için Allah-u Teala bunu yaratan benim ama size sebeplere başvurmanızı ve bulunduğunuz yerden çıkmamanızı ...eğer başka bir yerde baş gösterdiyse oraya da girmemenizi emrediyorum. Ki Hz. Ömer Efendimiz Şam'a girmek üzereydi. Orduyla. Veba salgını Şam'da baş gösterdiğini haber aldı. E dedi ki ne olacak? Mevla ne yarattıysa olur, ne yazdıysa olur dedi. Hz. Ömer Efendimiz girmek istedi. O hadis-i şerif ona ulaşmamış. Çünkü sahabe-i kiramın hepsi her sohbette bulunmamış ki. O zaman biliyorsunuz. E, şimdiki gibi değil Canlı yayın yok, bağlantı yok, bir şey yok. Bir yere yola gitse bir ayda iki ayda dönüyor. E o arada dünya kadar Efendimiz sallallahu hadis buyuruyor. Onlara bulaşmamış. Sonra dediler, e, dedi ki yaşlı sahabeyi de e, topladı ve onlara sordu. Dedi ki biz bu Şam'a girelim mi, girmelim mi? Salgın, bulaşıcı, hastalık baş göstermiş. Kendi görüşü esasen girme gidi. Çünkü Allah ne yazısı olur. Ama o hususta dedi acaba bir hadis-i şerif var mıdır benim bilmediğim dedi. Hazreti Ömer olsan ben her şeyi bilirim demeyeceksin. Sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem değilsin. Sana vahiy gelmiyor. Vahiy gelmiyorsa vahyin kaynağı ya ayettir ya hadistir. Ya kitaptır ya sünnettir. Kitaptan sünnetten hariç kimseye vahiy gelmez. Ama Allah keramet olarak evliyaya bazı kaybı bildirir. Her kaybı bildirmez. Onun için hazret Ömer Efendimiz dedi ki o zaman bunu tanışalım. Sahabilen birisi dedi ki bu hususta bir hadis bilen bir zat var. Ebubeydemir Cerrah diye hatırlıyorum ben. Çok eski görmüştüm bu hadise. Ondan sonra. Tamam e, dedi, gelsin. Yani belki Abdurrahman ibn-i Haftır, biri olarak hatırlıyorum. Yani meşhur sahabeden, yani meşhur. E, be, Aşere-in beşere gibi meşhur bir sah sahabeden bizzat. Hatta safları açtılar, yani bayağı bir ordu vardı. E, safları böyle açtılar, ona yol verdiler. Geldi. Dedi ki, sen bu hususta bir şey duydun mu Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem? Duydum dedi. Şöyle getir dedi, hadisi getir bakalım. Yani... E, ...beyan et. Buyurdu ki... Siz bir yerde bulunuyorsanız orada bu hastalık bulaşıcı hastalık zuhur ederse oradan çıkmayın. Ama bir yerde bulaşıcı hastalık baş gösterdiğini duyarsanız siz de orada değilseniz oraya girmeyin. Bak ne acayip tedbir. Ha tamam dedi. Ben bu hadisi duymamıştım dedi. Onun için senin şeyine güveniyorum dedi. Hadis rivatine dedi. Burada dünya kadar hadis usulünde mevzu çıkıyor. Haberi vahid meselesi. Başka şahit ondan istemedi. Bir kişi daha duyan var mı onda getir demedi. Mesela yani dünya kadar mesele var. Güvenilir insanlar sahabe-i kiramın hepsi birbirine. E, Resulullah haşa hiçbir iftira etmez. E, zaten sahabe-i kiramın biliyorsunuz küllü müdülün bu rivayetler hususunda hepsi adaletlidir. Hepsi adaletlidir. Hazreti Vahşi'den Ebu Bekir Sıddı'ya kadar. Yani rivayetler hususunda hepsi adaletlidir. E, tabi faziletler hususunda... Herkesin ameli bir değil, fazileti mertebesi bir değil ama Resulullah Efendimiz'den rivayetlerinde bir tanesinde haşa güvensizlik yok. Bunda bütün e, muhattisler ittifak etmişler. Dolayısıyla dedi ki tamam dedi senin bu hadis rivayetine göre ben hareket ediyorum. Çıkmıyorum şeyden. Ya yani gitmiyorum, Şam'a girmiyorum. Döndüler geri. Sonra işte Hz. Ömer'e bile işte bazı oluyor böyle. ...laf sokanlar oldu. Dediler, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Şam'a gitsen de Allah yazmadıysa zaten sana bulaşmayacak. Niye girmiyoruz şimdi falan? Böyle ileri geri konuşanlar her dönem olur yani. Şimdi Hz. Ömer Efendimiz orada Emirül müminin... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetim neyse bu dört halifem sünneti buyuruyor... ...öyle bir ilim mertebesinde... Teşriğ yetkisi bile var. Rasulullah'tan sonraki yetkide dört halifeden biri olduğu için. O vaziyette Nebiyün Levkane Ömer, benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu buyrulan bir zat. Ama hadis onu bağlıyor. Orada bir sahibi bir hadis var, tamam diyorum. Ben seni dediğine amel ederim. Çünkü neden bu? Sen Rasulullah'tan naklediyorsun. İstişarede görüş beyan etmiyorsun ki. Ve girmedi oraya. Girmedi. Sonra da sen kaderden mi kaçıyorsun? Bugün Tayyip Bey de bunu nakletti. Yani e, tabir olarak işte Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum aslında e, burada kaza ile kader e, şeyi de var tabirleri de var. Yani sen Allah'ın e, bilmiyorsun ki senin hakkında ne yazdığını. allah Teala sana buyurmuş ki ben yazmazsam hiçbir bulaşacağı salık sana bulaşmaz. Bulaşsa da seni öldürmez. E, bu kararı Allah'ın. Tamam ama yazdı mı senin hakkında yazmadı mı? Ne yazdığını bilmiyorsun. Ama emrini biliyorsun. Emri nedir? Pulaşıcı hastalık olan yere girmeyin. O zaman bu da Allah'ın emridir. Demek ki ben Allah'ın bir kaderinden bir kaderine. Hatta ben sanki nefiruvin kaza ile ila, ila kaderle diye bir hatırlıyorum. Allah'ın kazasından kaderine e, kaçıyoruz. Ne demek kazasından kaderine kaçıyoruz? Yani biz burada e, bizim hakkımızda ne yazıldığına dair ilmi ezeliye vakıf değiliz. Vakıf olmadığımızdan Allah'a dinliyoruz. ...Rabbimiz de bize peygamber göndermiş, bize emrediyor... ...tedbirinizi alın. وَلَا تُلْقُوا بَيْدُكُولَ التَّهْلِكَةً Kendinizi tehlikeye atmayın. Habibi de buyuruyor ki, taum varsa bir yerde duyarsanız siz oraya girmeyin. E biz o zaman nereye kaçıyoruz şimdi? Yine Allah'ta hani ahdiste ne var? أَعُدُ e ki, Ya Rabbi senden yine sana sığınırım. Yani Allah'ın bir kaderinden kaçsam öbür kaderine kaçıyorsun. Ama hangisi tahakkuk ediyor? Senin hakkında ne gerçekleşirse... O zaman anlaşılıyor Allah senin hakkında ne yazmış. Başına bir şey gelmeden Allah'ın senin hakkında ne yazdığına dair senin kesin ilmin yok. Ancak rüya görürsün. E, Evliya isen keramettir, ilham gelir falan bunlar. Senin özelinde kalır. E, milleti bağlamaz. Ama ayet hadis herkesi bağlar. Onun için kardeşlerimiz tedbirlere devam edilecek. E, bu bu arada en büyük mesele, evde kalanlar veya başına, kendisine mikrop bulaşanlar, e şimdi sayı herhalde yüze doğru gitti Türkiye'de de, daha da tabi ilerleme ihtimali de var. Dolayısıyla bunlar, e, eceli gelmeyenler zaten ölmeyecek. Ama, başkasına taşımak, başkasına bulaştırmak, baş... efendim, e, bu, bu tehlikeler, taşıyıcı özellik olması hasebiyle bundan dolayı, karantina isteniyor. Ve böylece, en mühim mesele, eceli gelene de, Efendim. Eceli gelmese de adam başka bir şeyden ölüyor. Ha şimdi koronadan bir kişi öldü Türkiye'de daha. Anlıyor musun? Ama kalpten kaç kişi öldü Türkiye'de dün? Şekerden kaç kişi öldü? Tansiyondan kaç kişi öldü? Binlerce. Binlerce. Dünyada on binlerce. E, koronadan bir kişi öldü. Misal. Demek Ecel geldi, cihane, baş ağrısı, bahane. Buraya dönüyor iş. Ama burada ne var? Burada e, tansiyon, yüksek tansiyon senin özelin. Senin yüksek tansiyonun fırlayınca yanındakinin de fırlamıyor. Fark bu. Senin kalbin kriz geçirince, damarın tıkanınca, pıhtı atınca. E, anana, babana da o anda pıhtı atmıyor. Burada fark bu. Ne farkı var ya? Hala farkı bile fark edemiyorlar ya. Kardeşim fark... Senden ona ondan ona bulaşma tehlikesi var. Mevla yaratırsa yaratır, yaratmazsa yaratmaz. Ama bu tehlike var. Bu tehlike şekerde yok. Benim şekerim 1000 olsa, ben komada ölsem... ...yanımdakinin şekeri bulaşmıyor ki... ...benim şekerim artınca bana bir metre mesafede olanın da şekeri 50 artmıyor ki. Burada fark bu yani. Onun için şekerden 25 bin ölüyor, kalpten 50 bin ölüyor. Doktorun biri bunu için söylüyor. Doğru söylüyorsun ama... Kardeşim oradaki elli bin münferit vaka, herkes kendi vakası. Ama burada bir vaka, öbürlerini hiç alakası yokken bulaştırma riski taşıyor. Ha bu bulaştırmaktan sonra da Allah yaratır yaratmaz, o da ayrı deva, o kaderi takdir. Bir Müslüman sabredecek, evinden çıkma çıkmayacak, yanaşma bir iki metre yanaşmayacak, tokalaşması, kucaklaşma, düşme. Bunlar reyat edecek. İşte eve girdin, çoluk çocuğuna öpmeden, kimseyi tutmadan, evlenin güzel 20 saniye, sabunla, bilmem ne, parmak aradan şunu, burnunu, yüzünü falan, tamam. Bütün bu şartlara riayet edecek, tarihete temizleyen, nezafet, riayet edecek. Tamam mı? Ondan sonra, bunlara riayet ettikten sonra, e, bilecek ki Allah ne yazdıysa olur. İtikadı bu olacak, ama tedbirleri de riayet edecek. Ve mümkün mertebede sabredecek. Ve niyetini Allah için yapacak. ...ben burada bir Müslümana zararım dokunmasın diye... ...canım sıkılıyor ama çıkmıyorum. Çıkmak istiyorum, çıkmıyorum. Bir işim vardı, erteliyorum veyahut ...çok önemli değildi, ölüm kalım değildi, sarfiyat işler falan. Burada sabır var diye ihtisap. İhtisap ne? Allah için niyet edecek. Evde oturmasını da Allah için niyet Bunlar hepsi ameli i salihtir. Bu durumda eceli ondansa şehit olur eceli ondan dilese zaten afiyet bulur. Şifa bulur. Ee, Allah'ın kaderinde bir değişiklik yok. İlmeecel'de bir değişiklik yok. Bizim için de bu tedbirler sünnete riayet, adet-i seriayet, ameli salih müslümana dün sohbetin başında onu okudum. Acabenli emril müminin innehu rahu Ve zekel yahden lil mümin diyor. Mü'minden başkası, Müslümandan başkasına bu müjden nasip olmuyor. Bak dünya üzerinde 7-8 milyar insan var, bir milyar Müslüman var yani bu. Kemikli kemikçisi ayırırsam bunun el-i sünnet, neyse ateist, deist, hepsi karışık Müslümanım diyen de çok karıştı da... ...yani halis Müslüman olursa günahı olabilir. Halis Müslüman. Bunun her işinde hayır var. Bela da gelse hayır var, hastalık da gelse hayır var, nimet de gelse hayır var çünkü... Azmaz, kudurmaz, şükrünü bilir, sabrını bilir, rızasını bilir, Allah'ını bilir, hadisini bilir, ayetini bilir. E sohbet dinlemeyen adam, şu ayetleri, hadisleri duymayan adam ne bilecek ya? Ne bilecek? Burada Diyanet bu gibi benim okuduğum bu adlı şerifleri onlar da biliyor. Hoca adamlar bunları okumak lazım, millete yaymak lazım çünkü neden? Ve sadece Diyanet eşlerim, Cami tatil ettim, cuma tatil ettim diyerek yani bir bürokrasi gibi sen Sağlık Bakanlığı değilsin ki Sağlık Bakanlığı hasta sayısını anlatıyor, koruma tedbirini anlatıyor. Bu Sağlık Bakanlığı. E, Cumhurbaşkanımız çıkıyor, tedbirlerini anlatıyor, ekonomik, işte sosyal, toplumsal, sağlık her şeyi anlattı. Bir de Ayet Hades bile okudu yani. Ama şimdi burada Diyanet güzel bir şey hazırlayabilir ve bunu yayabilir, neşredebilir. E, teselli mahiyetinde, tesliyet üyelilme sahip kabilinden başına musibet gelene bir teselli lazım değil mi? Adam şimdi ben öldüm öleceğim, boğazım kurumaya başladı. O bilmem ne... E, ...vesvese evhamlan, imanını kaybedebilir, bu beni niye buldu Allah başıma, bu belayı niye verdi falan... ...çok evhamlandı millet yani. Bunun için bu hastalıkların nelere kefaret olduğuna dair de bir sohbet lazım. Belki ben yarın da onu yapabilirim. Yani marazların, illetlerin, hastalıkların kefaret. Ne günahları sildiriyorlar. Öyle bir şey... ...müjdeli bir şey ki yani öyle müjdeler var ki insan... E, ...hasta olmayanlar üzülebilir. Çünkü neden? Yani şimdi benim Allah hiç mi sevmiyor şey acaba? Hiç mi derece vermeyecek bana acaba? Beni günahlarım hiç mi temizlemedik? Ben böyle cehenneme direkt mi gideceğim acaba? esas sen ondan evham Esas o hasta olmayanlara evham etmesi lazım bu ayet hadislere baktığın zaman... ...Mevla müminleri temizliyor. E zaten ecelden öte yaşamak yok. Zaten kaderden öte... ...hastalanmak, iyileşmek yok. Tedbir başka... Ama... ...psikolojik olarak, beyin yapısı olarak, itikat... ...teslimiyet... Tevekkül ve rıza. Allah'ın sana yaptığından razı mısın, değil misin? Şimdi bunun zamanı mıydı? Tam da bahar geliyor, yaz geliyor, biz de gezecektik, toz olacaktık, bilmem ne. Kaç ay kaldık içeride. Seni kim diyor iftarda evden çıkamıştık. İftarda gidiyorduk, savura gidiyorduk, yiyorduk, içiyorduk. Ben ne yap Mevla böyle dedi. Rızası bunda. Sen de Allah'tan razı ol. Allah'tan sen razı olur. Onun için... Ee, bir de yine tedbirler açısından... bir e, duaları... Eskarın başındaki duaları özellikle... O, onları söyleyecektim. ikinci cilt sayfa beş sağdan... Arapça tarafından başlayarak... E, zaten Türkçe rakamlar koymuştuk. O rakamlara rahat eden bunlar... Yani on beş on dakikanızı... Hepsini okusanız... E, yani... almaz. Yani ne olacak? Beşte başlıyor, sekizde bitiyor. Beş, altı, yedi, sekiz, dört sayfa. Dört sayfa rakam olarak baktığımızda 21 madde var. Bunları tek tek inşallah yarın e, beyan ederim yine kısa kısa hadislerin, metinlerini, kaynaklarını vermeye vakit olmasa olmasa da 21 madde var. Bu Arapça tarafını eskiyen açıyorsun. Burada dünya için, ahiret için, ölüm için, şehitlik için, korunmak için, beladan muhafaza için, evin için, ocağın için, ailen için, çocukların için, hepsi bu. Ben zaten bunu ne yaptım? Cidler doğrusu kitapta da yazdım. Tahta da peki, on cilt belki bu olur. Daha da fazla. Ama bu 21 maddede ne yaptım? En sahih hadis-i şeriflerden e, seçme yaptım. Bundan aşağısı kurtarmaz malınız, canınız e, için, sevdikleriniz için, korunmanız için. Ve de imanlı ölmek ve şehit ölmek. Şehit olmak değil. Ne hal üzere ölürsen, yatağında da rahat rahat mışıl, mışıl Şehitlik yazılıyor. 13 yoksa. Şey, yani şehit olmak için işte, koler, mikroba yakalanayım da şehit olayım diye böyle bir dua yok yani. Böyle bir şey istenmez. Böyle bir şey istemeyin buyuruyor. Yani bu, bu istenmez. Ama sen zaten ecelin geldiğinde hangi sebeple öleceksen şehitlik yazılıyor. Bunun için işte Seyyidül İstifar gibi Haşr Suresinin Havatimi sonundaki 3 ayet kerime gibi. Bunlar 5'ten başlıyor. 8'de bitiyor. E, Türkçe e, yazdım altlarını ki eski baskıda öyle olmamıştı. Sağdan kapağı açtığınızda 5'ten başlıyor. 1. Rakam 1. 21. de bitiyor. Bunları yaptığımız zaman maddi manevi şifalarımız. Ama e, bir de bense 14. Risale olarak dürr Kasidesi tabetmiştim etmiştim. Bu da e, 2002'de hapishaneden çıktıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için e, her mevlüt ayında bir adak kitabından e, e, dolayı. 2002'de Kasım'da çıkmışım. 2003'te ilk şecere yine beviye kitabımı çıkartmışım. Bu ada yerine getirmek üzere. Ondan sonra da 2004'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için okunacaklar. Yusuf-u Nebbani Hazretleri'nin saadet tarihinden tercüme. Onu çıkartmışım. 2005'te yani şu anda olmuş 15 sene. 2005'te de bu Risale'yi çıkartmışım. Bu risale Efendim, Osmanlı döneminde defaat ile basılmış İbrahim İbni Muhammed El Yelevacı tarafından 1265 senesinde e, Halid-i zeyd Hazretleri'nin civarında bulunan e, yazılı medresesi. Biliyorsunuz e, Ebu Suud Efendi'nin bulunduğu medrese. Ona cinler de fetva sorarlardı. Müftü e, yani olması hasebiyle insü cinnin müftüsü. O medrese yazılı diyorlar. Çünkü duvarlara yazarlardı onlar. Sabah onlara cevap yazardı orada. Yazılı medresesi adının konmasının sebebi. O medresede e, efendim e, bu mecmua derlenmiş. Kasideler var burada. E, 1279'da da Mustafa Şükrü Efendi tarafından tahar edilmiş. Tabi, e, Hacı Halil tarafından tahar edilmiş. E, bu mecmua'nın içinde bu bir de e, 1302 tarihinde bir baskısı daha var bende Osmanlı. Yani o 1300'lük hemen hemen 140 sene oluyor, öbürü 160 sene oluyor. Tabi derlenme tarihi daha da ileri gidiyor, 170-180 sene evvel ama bu İmam-ı Azam Efendimiz'in nispet edilen kaside. Bunda Kaside-i Bürde var, Kaside-i Bürde'den bazı havas var, diğer bazı Hz. Hüseyin Efendimiz'e nispet edilen, diğer büyüklerimize nispet edilen, bu Medya'nın istifarı falan bu kasideler var. 58-65'in sayfalar arasında da e, İmam-ı Azam Efendimiz'e nispet edilen e, e, durr Meknun Kasidesi var. El-Kasidetü'l-Meymûnetü'l-Mübâreke diye geçiyor. Durr-u Meknun Kasidesi. Bu kasideyi e, İmam-ı Azam Efendimiz e, Ravza-i Mut'arada, Muace-i Şerife'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verirken Allah onun diline, kalbine ilham etti. Bunu söyledi. E, melekler de sabah akşam bu kasideyi okudukları rivayet ediliyor. Ee, belki de tabi meleklerin okudukları kasideleri Allah Teala bu Hanife radıyallahu anh ilham etti. O da bir mesele. El-mecmuatü'l-kübra minel-kasadil-fukhra fi hakkı nebina seyyidina muhammedin el-büşra aleyh salavatullahu selamul uzma şeklinde efendim Allah Allah Hoca Efendi diyor ki Bejdu'l-Mah'ın sayfa 369'da ...yaz aylarında salgının ortadan kalkmasıyla ilgili müjde var diyor. Sayfa 369'da. iyi bir müjde. Bunu da ben... ...tabii kitabı ben bugün... ...öğleden sonra bir saat içinde bir, bütün kitabı... ...bir devirdim şöyle elhamdülillah. Ben biliyorsunuz... ...nazar etmeyin bana. Ee, Maşallah, la kuvvete illa ablâ hakikaten. Ee, hemen hemen dört e, sayfa kitap. Ben hemen bir... ...not alarak da güzel şey yaptım. Notlarımda, el notlarımda üzerine Ben bugün kitabı... daha kütüphanemde bulunan çok kitap var da tabii hepsine bakamıyorum bu şekilde yaptım. Ondan sonra e, daha da ziyade müjdeler inşallah gelir. Bu kasidenin faziletlerinden. E, ne diyor? Anla kim Şemsül Eyyime'l Hulvani Hazreti İbn Abbas'ı görür rüyada ol cezm lika. De ki ya Şemsül bu Hanife bu imam medîdüpdür fahr-ı âlem hazretin kim bi beha bir kaside söylemiştir. Durri meknundur heman cümle elfazı belagat enfesahat şamila Böyle devam ediyor. Ravzayı pakin ziyaret eyleyen kerubiyan ruzic eb eyler bunun mazatına medh usena. Sıdku ihlas ile her kim okuya hem şevk ile hatmola iman ile görmeye hiç fakru veba. Yani fakirlik hem imanlı olsun diyor. Okumağa devam eden fakirlik görmesin veba Bulaşıcı hastalık salgın görmesin. Hem kazalardan belalardan ola daim emin sihruaynû mekrutaun itmeye hiç karana Yani büyü işlemesin. Nazar işlemesin. Düşman tuzağı ile işlemesin. Taun, bulaşıcı mikrop, sıtmalar kar etmesin. Yani kar etmez ne demek? İşlemez yani. Çalışmaz onda. Bunu e, ulema, Osmanlı uleması kaç defa tab etmişler. E, bu beyitlerle manayı da manzum olarak üstü Arapça Altına da manzum olarak. Bu benim 14. risalem. Bir de bunun şerhini yaptım. Yani beyitlerin ne manalara geldiği, o manaları, izahları, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri o çok. Mesela ne çıktı bak burada? Ve şefeyt edel ahati min emrâdıyım ve meleğte küllel ardı min cedvâkâ diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün ahet sahiplerini, afet bela sahiplerini hastalıklarından şifaya kavuşturdun ve bütün alemleri e, efendim menfaatlerinle, faydalarınla e, yerleri gökleri doldurdun diyor. Ne diyor burada? İrdiçün Merza'ya verdi hem şifayı, hikmetin cudi ihsanında da doldu vadi ümülkura. O da Osmanlıca'ya çevirmiş, manzum yapmış. Ben de bunun tam Türkçesini manzumen kendim aşağıda uğraştım. Bundan ne kadar emek ettim onu başını, sonunu tutturmak denk ve o zaman çok uğraşıyordum böyle. Ne diyor? Tüm dertlilere hastalıklardan sen şifa verdin. Yeryüzünün tümünü de cömertliğine gark ettin. Bunu ben böyle yapıyorum. Neden? Arapçaya ben tam mana vermek zorundayım. Osmanlıca'da yakıştırma mana vermişler. Çünkü Ümmül Kura diye geçmiyor orada. Küllel Arzı bütün dünyayı diyor mesela. Orada sonunu Ümmül Kura diye getirmiş mesela. Benim verdiğim en sondaki mısıra bu tamamen metne, Arapça metne sadık kalarak. Vezni de tutturmaya mümkün mertebe çalışarak. Anladın mı? Mesela ne diyor ve kezekela esrun li O Türkçesini diyor Yürüse yumuşak yere asla belürmezdi eser. Katı taşa bassa olurdu. Firaj azarha, asarha. Firaj asarha. Firaj asarha. Firac da Onu Arapça ile karıştırmış. Ben de demiştim buraya Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta, ayakların batarak iz yapardı sert taşta. Ben yani hem Türkçesi anlaşılır halde, hem Arapçaya da sadık olarak böyle beyan etmişim. Bu manzum halinde e, bu Risale beyan edilmiş. Hem e, ne buyuruyor? Okuyana irse afet, hem şeda iddef ola mevtufü i, hem de adasından olmaz bir bela. Yani diyor, bunu okuyana diyor. Afet bela gelmez. Hem şedait gelse, zor başına zorluklar gelse def olur gider. Bir de ani ölüm, ani ölüm. Birden böyle bir işte bir bela yakalanıp aniden ölme, hazırlıksız yakalanma ve düşmanlarından bir bela ona gelmez diyor. Bir musibet ger isabet eylese bir beldeye ol okunsa halisane def ani huda. Bu çok önemli. Şimdi Türkiye'ye bir musibet geldi. İstanbul'a bir musibet geldi. Vakalar biliyorsun İstanbul'da zuhur etti bir kısmı. Ve bütün e, şeye geldi. Türkiye'ye gelmiş oldu. E, ne yapacağız diyor. İhlas ile bu dürü meklubun kasidesi toplanıp okunursa diyor. O belayı Allah kaldırır diyor. Bu 52 beyittir. Okunma şeyi şuradan e, başından ben tabii e, size tıpkı basım yaptım. Bunu Bakkal Arif Efendi Meşhur hattatlar, Osmanlı'nın en büyük hattatlarından şu anda bilevhası falan böyle 50 bin, 100 bin dolarlardan bahsediliyor. Antika'ya girmiş. bakkal Arif Efendi'nin e, bu kasideyi eliyle yazmış kendi hattıyla. Bu orijinali bendeydi. Ben o zaman bunu tıpkı basım yaptım. Yani bu bizim bilgisayar dizgimiz ve bizim yazımız değil. Bu yazılar 120 seneye kadar evvel bakkal Arif hattat, meşhur bakkal Arif. Girerseniz internetlere görürsünüz. bakkal Arif'in kendi hattıdır. Ben onu Orijinal tıpkı basım yaptım. Ee, size onu sağ tarafında bu kasini Arapça sağ tarafında orada e, okunuyor. Yani 52 beyt diye hatırlıyorum. Ee, çok bir dakika tutmuyor. 3 2 dakikada. 2 dakikada 3 dakikada okunuyor. Yine böyle telefonlarla birbirine ulaşsak. Herkes e, akşam yaslarsız veya yaslarsız. Yarın Cuma gecesi. Yarın Perşembe Cuma bağlayan mübarek Cuma gecesi. Efendimiz Aleyhisselam Salavat ı başında. E efendim bir 50 kere başına okusak, 50 kere son okusak 100 salavat arasında bunu okusak Allah'ım belalar kakar. Allah'ın izniyle ya bu şey söylüyor. Okuyan mağfur olup makbul ola e'mali hep. Ger akibinde iderse ola makbul her dua. Yani diyor bunu okuduktan sonra da ne dua ederse onda kabul olur diyor. Ve diyor günahları da mağfiret olunur diyor. Amelleri de mesela namazları de kabul olunur diyor. Uyanıp kıldım tefahhus eşrefi. Vathai hep hem Medine ehline sormuş <gülüyor> isem de aşkıyla hem küfeye varıp sual etmiş isem. Bulmadım illa ki der Bağdâd-ı Evliya. Allah Anda bir şeyhi azizden nüshasın aldım anın. Oldaki hassiyetinden, hassiyetinden çok haber verdiği bana. Ömrüm oldukça tilavet itmeye nezreyledim şemsüleym Hulvani Hazretleri, İmam-ı Nesefih'in Tuhfesi'nde zikrediliyor bu. E şemsüleym Hulvani biliyorsunuz, Hanefi fıkıhçıların en büyüklerinden. O da bunu diyor aradım, taradım, bu rivayetleri gördüm. Rüyamda da i̇bn Abbas Hazretleri gördüm. E fakat bunu Mekke'de bulamadım, Medine'de bulamadım. Bak bize ne kadar kolaylık. Biz size uğraştık, ettik o zaman, hazır ettik yani. Mekke'yi, Medine'yi dolaştım diyor. Sonra Kufe'ye gittim diyor. Kufe'de de bulamadım, hiç ulema da evliya değil mi? O zamanki ulema evliya. Sonra da diyor, dediler ki Evliya'nın burcu Bağdat'tır. Belki Bağdat'ta bir veliden bulursun. Sonra Bağdat'a gittim. Rüyada değil ha. Bu hakikat. Bağdat'a gittim diyor. Orada bir mübarek bir Şeyh Efendi'de bir yazması vardı diyor. Ondan aldım diyor. Ya Seyyid Muhammed Ali Malki Hazretleri bile sekiz beyti biliyoruz dedi biz. Bunu görünce şaşırdı kaldı bana dedi. Ne büyük hizmet etmişsin rahmetullahi aleyh. Çünkü sekiz beyti Araplarda ya Seyyid-i Saadatçı, Tükakas'ta, Mısır'daki kasideciler, müşitler hepsi sekizi anca okuyor. İlerisi yok. İlerisi Osmanlı'daki e, mecmualerde. Osmanlı'ya çok önem vermiş bir de Ebu Hanife'den radıyallahu imam-ı azamdan geldiği için. E, onlar tabi müştehit imamımız olduğu için imam-ı azamın eserlerine çok değer vermişler. Ondan sonra diyor adak yaptım diyor. Efendim devamlı ömrüm oldukça okudum diyor. Ola kim iman ile hat ile, ruhum huda. hasbelim imkan ben de kıldım tercüme bu fikriyle. Bakşide bir Fatiha her okuyan ihvan bana. Bana da diyor bu sebeple ihvanlar da Fatiha okusunlar. Bütün din kardeşlerim diyor. Efendim Şemsülemmü Ulvani'den o ondan o ondan, ondan naklen e, bize kadar bu eser gelmiştir. Bu Bunun faydalarını e, madde madde e, zikretmişiz. E, burada 14. Risale adı Dürrüm Ekl'ün kasidesi Her sabah akşam Ravza-i Mutara'nın hizmetçileri olan melekler bu kasideyi i sabah akşam kıraat ederler okumaya devam edilen afetler kazalar belalar vurmaz düşmanlarını sevindirecek kötülükle karşılaşmazlar mevti ani ölümden emin olurlar bulunduğu eve ocağa taun veba gibi bulaşıcı hastalıklar girmez bu kaç üç sene evvel bastığınız kitap Okuyana ve bulunan yere sihir kar etmez. Yani büyüştemez. Müdavimlerinin gönlü sevinç, yani devamlı okuyanların ferahla dolar, günahları mağfur olur, bağışlanır. Her ne murad için yedi gün, bu çok önemli. Yedi gün birbiri peşine müdavimet olsa ara vermeden devam edecek. Yedi gün, mesela yarın Cuma gelirse başladın, yedi, bir dahaki Cuma gelse, muradı istenilen şey ne niyetle okusa evlenemeyen evlenmek için işte hasta olan şifası için işte İbn-i Abbas bana bunları anlatmıştı ve diyor sonra ben e, bunu çok aradım, e, nerede bulacağım diye e, Efendim işte Bağdat'ta bir veliden buldum diyor. Diğer özellikleri şunlardır, sadaketle okuyana son nefeste iman nasip olur. İhlasla okumaya devam eden kişi fakirlik görmez. Şevk ile kıraatine devam edene kem göz ve nazar isabet etmez. Halisane okuyana mekir hile ve tuzak işlemez. Bir memlekete genel bir felaket isabet eder. Bu kaside halisane okununca Allah onu def eder. Okuyan kişinin bütün amelleri makbul olur. Kasidenin akabinde yapılan Erdoğan makbul olur diye beyan edilmiş. Ee, ya seyyide s-saadahati c-i'tüke kâsıda er cûr bi yarın mübarek Cuma gecesi ben de okurum size inşallah. burada e, ben de tilavet ederim bir kere. Benim eski şeyim zannedersem televizyonda bunun kayıt olması lazım. Ya seyyide s-saadahat arşiva başlılar. Benim sesim şimdi biraz hası gitti, fızı kaldı. Eski sesime göre okumuşumdur. Onu da ara ara versinler. Berekettir. Memlekete berekettir. Ya Seyyid et Saadet kasitesini. Ee, ben yine yarın da bereketi için hem bu durduğum eve ocağı, hem hepinizin evlerine, ocaklarına inşallah. Yarın e, saat e, 8.30 gibi e, diyoruz şey yapalım yapalım. E, mübarek. Cuma gecesidir efendim. Zaten cemaatle evde yapıyoruz. E, camilere de çıkılmıyor ekseriyetle. Bundan dolayı 9'da geç oluyor, 8 buçuk gibi inşallah sohbete e, başlarız. E, bu kaside yarın tilavet ederiz. Siz de tilavet edin, birbirinize de efendim ha haber edin ki herkes okusun. E, kimin kabul olacağı belli olmaz. Bir de bakarsın bir nene, bir dede, bir, bir genç tesettüre rahat eden bir yavrumuz, bir hafızı kelam yavrumuzun hürmetine hepimizden bela kalkar. Onun için efendim Devlet Bahçeli ebe efendinin de beyan ettiği gibi Tayyip Bey'in de beyan ettiği gibi hep ne diyorlar dualarla. Hem maddi sebeplere sarılacağız hem de dualarla belalar kalkacak. Dualarla. Bu çok önemli. Eskiden bir cumhurbaşkanı bir bir parti başkanı böyle dua etmemiz lazım. Dualarla belalar kalkar deseydiler o adamı gerici, yobaz, irtica, mürteci taşlardılar. Şimdi elhamdülillah ee, bu Cumhur ittifakında özellikle başında bulunan efendim liderler imanlı insanlar örfüne adetine gelene göre bağlı insanlar hem zahiri maddi sebepleri ortaya koyuyorlar hem de dua'nın çünkü la ya kaza kazai dua tirmizi hadisi kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir la ya ruttul belai ilet dua. dua'dan başka belayı geri çevirecek. Zahiri sebepleri konuşmuyoruz. Manevi boyutta bir dua, bir de sadaka. Bakir o bir sadaka fe bela la Erkenden, tezden sadaka verin. Belalar sadakaların önüne geçemez. Onun için dün geceki sohbette de çoğu ilimler anlattım. Çok ilimler anlattım. Maddi sebepler, manevi sebepler. Bunları da inşallah eee onlar da tekrar tekrar arkadaşlar verirler, versinler. Eee benimse diyeceğim Özellikle ezkarın ikinci cildinde sabah akşam korunma duaları bölümü var. Tam sayfasını e, şu anda e, faziletlerini içeride okursunuz. Emem ama Arapça da e, Arapça tarafından mesela sabah akşam okunacaklar. Şimdi sabah akşam okunacaklarda bakın sayfa 58 ikinci cilt ezkar ikinci cilt e, yeni çıkan. Bunun sağ tarafı var. Sağ taraf ne demek? Kur'an'ı açar gibi. Sağ taraf. Ha. Bu sağ tarafta, çünkü içinde çok. Yüzlerce sayfa. Ben şimdi oraları size tam tek tek anlatamam. Bütün şerlerden ve şerlilerden, bütün belalardan, hastalıklardan, illetlerden korunma duaları. İnsanlardan koruyan dua, Şerlerden, şerli insanlardan koruyan dualar. Bu sayfa 58, rakam 154'te başlıyor. Bu özellikle korunma tedbiri almak için. 154 de başlıyor. Bu da 61'e kadar. Yani 154 son rakam ve 156. İki sayfa. Bu koruma duvarları. Bunlar sabah akşam okunacaklar vasında. Sabah akşam bunlar okuyanlar Allah'ın izniyle. Ondan sonra sabah okunacaklar. Bir de bu bu sade sabah tarafı. Bir de bakalım sabah akşamlardan efendim sabah akşam okunacaklar. Burada bak zahiri batını şerlerden canda malda ailede. Bunun rakamı da sayfa 47'de 103. Şimdi 103'ten nereye kadar 110. Çok bir şey değil bu. 103 110. 47 48. Bir de ne dedimse 154 dedim. Ondan sonra 10 sayfada var. Bunları bir arada yaparsanız Allah'ın izniyle yine Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine, Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine efendim sığınmış oluruz. Rakam 154-156 yani sayfa 58-61 arası bir de 47-48 toplasan samimi söylüyorum 5 dakika tutar ya 5 dakika. Baştaki söylediğim 21 amel ayrı. Orada çünkü ahiret işleri de var. Yani imanlı ölmek, şehit ölmek, fezan. Rızka, bereket bunlar şey tabii. Baştan 21 madde söyledim. Sonradan 47-48 söyledim. Baştan 5 ile 8 arası söyledim. Unutmuyoruz. 5-8. 5'in da başlıyor, 8'in sayfa. 21 madde. Daha koruma tedbiri önlemini almak isteyen sayfa 47-48 sağ taraftan Altında latince yazıyor. Görüyorsunuz 47. Rakamlar da latince. Hani okuyabilirsiniz. Arapça değil. 47, 48. sayfa. Sonra ne söyledim? Bir de 154. rakamda. O daha da e, Hacca-ı -Hac işte bütün şeylerden koruyan Hz. Enes'in en uzun rivayeti. 4-5 rivayet var. En uzun rivayeti ihtiyattan. Bunlarla amel eder zikir üzere, inşallah e, ve biz de dergiyi de yetiştiriyoruz dergide de ön tarafında biraz erken çıkaracağız ön tarafında bunları yazacağız hem de üzerinize asacak evinize balkıza asacak olduğunuzda dağıtacağız hediye. O da onu da yapalım. Ondan sonra efendim kardeşlerim diğerlerine de bir kitap halinde de bakalım eğer yetiştirebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklara karşı hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde geçen ...dualar. Bunlar için kıraaten, kimisi okumak, kimisi hamlen, e, üzerine taşımak, kimisi vaz'an, yani evine ocağına asmak gibi e, ulema bu işe çok önem vermiş. Çünkü biliyorsunuz bulaşıcı hastalıklar ümmeti kırmış, geçirmiş. Yani 1400 küsur senedir e, ümmetin en büyük e, ölümlerinin sebebi bu bulaşıcı hastalıklardan olmuş. Bunun için de e, Rabbimiz tabii... Kur'an-ı Kerim'in adlerini şifalı olarak indirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde şifaları beyan etmiş. E, ateşli sıtmalarında özellikle e, duaları beyan etmiş. Ulemamız da çok şeyleri tecrübe etmiş. Bizlere beyan etmiş. Biz de size ulaştırmaya çalışıyoruz. E, allah Teala e, kazasına rıza gösterenlerden, kaderine teslimiyet gösterenlerden, e, tedbir alma emirlerine azami derecede riahat edenlerden, ve iyi niyeti, ikhlaslı niyeti becererek, ihtisab üzerine sabrederek evimizde, barkımızda oturup e, bu belayı efendim nimete çeviren, rahmete çeviren kullanından eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem ve alayhi s-salam teslimen kathira. Alhamdulillah.